Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül Asıf açıklarından programından herkese merhabalar ben Yılmaz ben Rifat ee, geçen hafta hatırlayacaksınız Çetin Balanuğü e, hocamızla bir aradaydık ve e, onun e, son kitapları üzerine e, konuşmuştuk fakat programımız bitmemişti e, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz buyurun hocam söz sizin söz devam ediyorum izninizle gerçekliğin insan ve kavramlardan bağımsız kendi içinde ola gelişi felsefe soruşturmanın tümüyle dışında bırakıldı dedik. E, bilimin aynı konudaki meşguliyet de filosofça bir kibirle hafif alındı. Bunu da söyledik. Bunun üstüne bir de bilim ve politik ideolojik güç ilişkilerinin sıkı fıkılığı eklenince, tabi bu da haklı bir eleştiriydi değil mi? Özellikle postmodern dönemde yapılmış çok haklı bir eleştiriydi yani bilimle ideolojinin, bilimle paranın bilimle güç ilişkilerinin sıkı fıkılığı bizi bir kere daha bilime karşı da Uyanık olmaya, eleştirel olmaya sevk etti. Bunu da üstüne koyun bunu. Ne geldi biliyor musunuz bunu sonunda? Tabii kimse bunu umuyordu, kimse bunu istemiyordu. Popülizm geldi. Post-truth çağı deyip durduğumuz zırvalar aslında, zırvalar. Yani insan insan uygarlığının en çok zırvaladığı dönem büyük olasılıkla böyle bir döneme denk geldi bu. Kendimizi bu zırvalar içinde kaybolmuş bulduk. Şimdi aslında deneyimle, deneyimlediğimiz açmaz budur. Evet şimdi senin sorunu bir daha hatırlatır mısın? E, not, güç ontolojisi evet. dedim. Yani siz e, öyle adlandırıyorsunuz güç ontolojisi. Onu biraz anlaşılır e, olması açısından e, açmanız mümkün mü? Yani neden güç? Demin birazcık epeyce e, bir şey ifade ettiniz ama buradaki güç ontolojisi biraz daha açılmaya ihtiyaç duyuyor gibi. Evet. Şimdi e, benim çünkü ontoloji dediğim şey, Spinoza aşkımın tutkumun, Spinoza okur yazarlığımın bendeki esini aslında bu işin hani mal sahibi büyük sahibi hani bunun ilk sahibi Spinoza bunun sahibi aslında Spinoza bu naturans de söylenen her şeyi esinlemiş bir düşünür. Ben basitçe şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Diyorum ki ontoloji bundan böyle yalnızca ve yalnızca şu ifadeden ibaret bir kavram ağı içinde düşününsün. Yani bunu rica ediyorum, teklif ediyorum bunu. Ee, neden böyle alçak gönüllü olmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Çünkü ontolojinin bir kapanış gerçekleştirme tehlikesi var ve bu gerçekleşti daha önce. Yani Derrida'yı deride yapan bu şikayet de haklıydı. Yani Batı ontolojilerine, Klas ontolojilerine falan baktığınız zaman neyin var ve gerçek olduğu konusunda öyle sınırlayıcı, öyle insan merkezci, öyle aşkıncı, öyle idealist, öyle erekselci idi ki o ontolojilerin dışarıda bıraktığı çok büyük bir gerçeklik vardı. Gerçekliğe adil ve şiddetten uzak bir tavır takınamıyordu bu ontolojiler. E, oysa şimdi ben güç ontolojisi dediğim şeyde ontolojiden yalnız, yalnızca ve yalnızca şunu anlamayı ve sadece bunu anlamayı teklif ediyorum. Etkide bulunan ve etkiye uğrayanların zorunlu karşılaşmalarla etkileştikleri içkinlik düzlemine. Gerçeklik denir. Tekrar ediyorum etkide bulunan ve etkiye uğrayanların bir arada karşılaştıkları ve etkileştikleri zorunlu olarak etkileştikleri içkinlik düzlemine gerçeklik denir. Peki neden güç ontolojisi? Çünkü diyoruz ki etkide bulunma ve etkiye uğrama bundan ne anlayacağız? Bunun için de bir kavram öneriyorum kitapta. E, tuhaf bir terim olduğunun farkındayım. Tuhaf olduğunu bilerek yazdım. Bir yabancılaştırıcı gibi iş görsün istedim. E, alıştığımız kavramların zihnimizi alıştığımız kavramların dışına çıkarmak üzere bir hamle e, denemesiydi bu. G varsa dedim. Uzatması da güçtendir çift gerektirme işareti ancak ve ancak varsa diye yazılıyor. Tekrar ediyorum güçtendir ancak ve ancak varsa. Yani diyor ki. Bir şey var ve gerçektir, öyleyse zorunlu olarak etkide bulunuyor ve etkiye uğruyordur. Tersinden de okunması olanaklı bir e, terim bu. Bir şey var ve gerçekse, yani etkide bulunuyor ve etkiye uğruyorsa, o güç ifade ediyordur. Ne demek istiyorum? Biraz daha açalım bunu. E, aslında burada birlikte felsefe yapmaya da başlayabiliriz, siz de katılabilirsiniz. E, bu terimin işe yaramaz olduğunu göstermeye çalışalım biraz. Etkide bulunan ve etkiye uğrayan bir başka deyişle güç ifade eden ama var olmayan bir şey düşünebiliyor muyuz? Ben düşünemeyeceğimizi kendimce hissettim. Deneyebiliriz belki örneğin taşı düşünelim. Evet. Ee, orada duran bir taş. Evet. Daha iyi açabilmek için e, diyorum. Harikasın. Ne bulunuyor, neyden evet. Düşünün. düşünebiliriz. Evet. Bir taş parçası diyor Yılmaz arkadaşımız. Vardır diyebmemiz için diyor, sizin koşulunuzu sağladığını anlamamız lazım. Yani etkide bulunuyor ve etkiliye uğruyor olmalı. Evet bakalım taş parçası bu performansı gösterebiliyor mu? Bir taş parçası olduğu gibi olmaya devam ederken bulunduğu yere bir basınç uyguluyor mu? Evet. uyguluyor Bir karınca konvoyu orada o taş yokmuş gibi mi davranıyor, varmış gibi mi davranıyor? Hayır, yönünü Par değiştiriyor. <gülüyor> yönü değiştiriyor ya da üzerinde bir yosun, organik bir gıda kalıntısı varsa taşı e, keşfetmek üzere fark ediyor. Bir su akıyor olsa o taş parçası yokmuş gibi mi yoluna devam ediyor? Taşa göre yön mü değiştiriyor? Taşa göre yön değiştiriyor. E, şimdi daha üretebileceğimiz başka pek çok örnekte anlaşılacağı gibi taş baya sözcüğün ilk anlamıyla etkide bulunuyor ve etkiye uğruyor. Ee, mesela taş gibi fiziksel varlığın e, etkilendiği ve etkilediğini e, anlayabiliyoruz e, doğal olarak. Ama mesela e, farklı türden var olma biçimleri yani evet. e, Spinoza'nın bağlamında da düşünürsek madde ve düşüncenin e, paralelliği bağlamında tamam. e, mesela düşünsel varoluşların e, bu etkilenme ve etkileme biçimlerini nasıl değerlendirebiliriz? Evet. E, e, e, çok güzel. Bence bu mesela bir derece daha güçleştiriyor e, soruyu değil Sanki. mi? E, çünkü zaten e, Yılmaz zaten anlamayı kolaylaştırmak açısından taşı önermiş olmalı. Çünkü ne yapmaya çalışıyorduk biz? Taşın bir G varsa olduğunu temellendirmeye çalışıyordum. Zaten taşa kimse var değil demiyor ki farkındaysanız. Oysa şimdi soru biraz daha zorlaştı. Başka biraz daha zorlaştırın. Bakalım neler olabilir daha. İdeolojiler, mesela Kesinlikle, kurumda devlet. E, hatta evet. e, feminizm kitabında verdiğim örnekten yola çıktım. Ben ırkçılığı kullanmıştım yanılmıyorsam. Bakın Hı. G varsa ırkçılık yazdım kitapta ve ben de bütün okurlarım gibi samimi olarak düşündüm. Yani e, Ahmet'in sorusu üzerinden düşündüm ben de. Yani ırkçılık bir, şö şöyle söylemeye alışkınız biliyorsunuz. İnsanın bir kavramıdır ırkçılık. Soyut varlıklar nesnesinden, soyut nesneler sınıfında düşünülebilir falan. Şimdi ben bu yeni güç ontolojisinde bunların tamamının çöp atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani soyut somut varlık ayrımını falan da çöp atıyorum. Aristoteles için töz ve innekler ayrımını da kullanışsız buluyorum. Töz ve innek de değil. Ben diyorum ki yalnızca G varsa'yı teklif ediyorum ve size diyorum ki e, ırkçılığı tekrar düşünelim. G varsa ırkçılık, G varsa tre ırkçılık. Bu nasıl bir şey bu? E şimdi açın. Kitapta örneğini verdim. E, güvenilir mansuk Irkçılık hakkında yazanlara bakın. Irkçılık herhangi bir uzayda yer kaplayan nesne gibi anlatılıyor. Bir zaman varlığa geliyor. Yani etkide bulunmaya ve etkiye uğramaya başlıyor. G varsa oluşturuyoruz buna. Bir süre etkide bulunuyor ve performansını artırıyor. Çok güçlü etkilerde bulunuyor. Hı. Tarihi değiştiriyor. Tarihle insan tarihinden söz etmiyoruz. Yeryüzünü değiştiriyor. Savaşlar nedeniyle örneğin. Ve bir sonra performansını azaltıyor, etkide bulunma ve etkiye uğrama kapasitesi düşüyor. E, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra giderek üç kaybediyor. 20. yüzyılın ortasında iyice şimdilerde kolayca biriniz ırkçıyım diyemiyorsunuz. Şimdi insan varsası da kendi evrimsel adaptif epistomolesi nesnel gerçekliği doğru kavradıkça Spinozacı adequate ideas yani o uygun fikirler diyor Spinoza buna. Nesnel gerçekliği ön yargısızca kavradıkça insan G varsası, başka G varsalarla zorunlu karşılaşmalarında sürdürülebilir bir varoluş deneyimlerken ve sevinçli, eğer nesnel gerçekliği inadequate, spiozanın deyimiyle, o uygunsuz kavrar, bir takım batıl inançların etkisinde kalır, aşkıncı felsefenin etkisinde kalır, tanrıdan medet umar, kutsal kitaptan medet umar, nesnel, nesnel gerçekliğin içindeki karşılaşmalarını, ve G-Varsaların potansiyel etkileme güçlerine doğru kavrama çabasından uzaklaşırsa bakınız COVID-19 pandemisi kendi varoluşunu kısa sürede sonlandırabilir. ...ya da en azından sevinçli bir varoluş deneyimlemekten uzak kalır. Bilmem Hocam. anlatabildim. Hocam çok teşekkürler. Ee, natural 2'ye gelemeyeceğiz diye korkuya kapıldım. Süremiz azalıyor çünkü... Doğru. ...bütün Doğru. bu güç ontolojisinin üstüne e, oturttuğunuz bir etik e, politik politika e, kavramı var... Evet. Biraz buna girebilir miyiz? Evet. Çok yani... e, yerinde bir soru. Şimdi ben tıpkımda bir no 1'de kendimce e, bu az önce hepsinin adını andığım değerli filozof dostlarımın hepsinden öğrenerek kendim bir e, amatör bir ontoloji denemesine kalkışmıştım. Yeni etik ve politik e, birkaç açıdan ilginç çünkü başlığında iddialı bir laf var yeni. Ee, ve etik, politik yeterince iddialı laflar bunlar. Ee, ben bunun yeniliği üzerinde e, ısrarla durdum aslında. Ee, ve orada şunu yapmaya çalıştım. Bu size teklif ettiğim ontoloji bir ölçüde makul göründüyse size her bir okunun şunu sorma hakkı vardır. Peki ne yapalım? İkinci kitabı konusu budur. Yani bu ontolojisine uygun bir yeni etik politika düşünülmesinin olanaklılık koşullarını gündeme getirmek istedim. Nereden başladım burada? Ee, çok zorlu bir yerden başladım arkadaşlar. Ee, bizim yani ikinci kitabın, trans 2'nin temel iddiası şu aslında. Yerleşik etik ve politika üzerine düşüncelerimiz çok köklü ve maalesef büyük ölçüde yanlışlanmış bir kavrama dayanıyor. Yani farkında olalım olmayalım. Çok kadim, köklü, ve bizi çok belirleyen bir kavrama dayanıyor. Şey kavramına, şey. Bir şeyden söz ediyor. Yani şey nedir? Şimdi diyecekler etik politikayla bunun ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Bir şeyin neliği konusunda yeterince titiz düşünürseniz bir şeyi o şey kılanın, o şeyin kabuğu, sınırları, derisi olmadığını görüyorsunuz. Bu metafizin çok eski bir araştırma konusuyla ilgili. Individuation dediğimiz bireyleşim problemi. Yani bir şeyi o şey yapan nedir? İsterseniz bir düşünün. Şimdi bunun konuyla ne ikisi var diyeceksiniz. Bu bireyleşim problemi etik ve politik ile çok doğrudan ilişkilidir. Çünkü bir bireyin ne olduğunu da bu şey kabulü üzerinden düşünürüz. Birey kabulü etiğin ve politikanın temelindeki bir kabuldür. Bireyden özneye gideriz. Özneden öznenin arzularına ve çıkarlarına, menfaatlerine gideriz. Öznelliği tesis ederiz. Bu öznenin çıkarlarını te temsil edecek yapılar kurarız. Politik yapılar. Bütün hikayenin temelinde aslında bir bireyden ne anladığımız vardır. Şimdi ama bir taraftan da etik politik aldı kitabım bununla başlıyor. Böyle bir birey kabulü epeyce boş görünüyor. Yani e, değişmeyen bir özün ifadesi olan özne anlamında bir birey kabulü çok uzun zamandır e, bildiğimiz gerekçelerle çürütüldü. Yani Freud bir yanından çürüttü bu e, öze dayalı özneyi. Marx başka yerinden çürüttü. Nietzsche başka yerinden çürüttü. F, biyoloji bambaşka bir yerden çürüttü. Yani Darwin sonrasından söz ediyoruz. E, aslında bizim böyle bir değişmeyen bir özün, Aristoteles anlamda ifadesi sayacağımız bir birey yani özne ve bu öznenin de makul ölçüde tutarlı, sabit, istikrarlı olmaya eğilimli olan arzuları, çıkarları olduğu kabulü aslında boş bir kabul gibi görünüyor. Peki çok, çok tuhaf bir dünyadan söz ettiğim farkındayım. Yani şizofreni mi? Bölünmüş kişiliklere mi davet ediyorum? Hayır. Basitçe şunu söylüyorum. Bireyden anladığımız şey. Yani birey sandığımız gibi bir şey değil. Bir şey dediğimizde şunu anlamayı teklif ediyorum. İşte etkide bulunma ve etkiye uğrama gücünün adresi olan şeydir. Bir birey. Şimdi bu yeni etik politika bizi e, bireyi yeniden böyle düşünmeye çağırıyor ve diyoruz ki bu yeniden düşünmenin bize getireceği çok ilginç sonuçlar var. E, bu sonuçlardan bir tanesi karşılaşmalarımızı dikkate almak ve ancak az önce e, birinci kitaptan söz ederken söylediğim gibi etkide bulunma ve etkiye uğrama kapasitesini, performansını artırdıkça, artırabildiğimiz ölçüde Gerçekliği eğitip bükme, gerçekliği dönüştürme gücümüzün artacağını. Şimdi e, sona doğru gelirken sadece şunu eklemek istiyorum. E, özetle Naturans 2 bize diyor ki gerçekliği eğme ve bükme performansları G varsa grupları arasında sürekli bir agonistik çatışma biçiminde gerçekleşecektir. Bu agonizm çok köklü bir kavramdır. E, Tüm nesneler gerçeklik agonistik karşılaşmalarla olur. Burada agon tabi antigon değil, antigonizmden söz etmiyoruz illa e, agon e, kavramı nesneler gerçekliği daha az yanılgılı kavramakla artacak bir etkide bulunma gücü anlamına gelecektir. Dolayısıyla bizim insan topluluklarının politik bir aradalığında da e, g varsa grupları bu gerçekliği eğme bükmey biçiminde performansının sürekli artırma mücadelesi içinde olacaklardır. Burada benim kitapta teklif ettiğim bir agonistik sosyalist demokrasi kavramı var. Buna da G varsa ADS diyorum kısaca. Bu da bir G varsa öbe öbekleşmesi. Yani bir e, toplumdaki e, milliyetçiler gibi demiz siyasal İslamcılar gibi feministler gibi e, muhafazakarlar gibi e, bir öbekleşmeden söz ediyorum ve ona özel bir yer ayırıyorum. Çünkü ben nesnel gerçekliğin e, bu güç bağlamında en az yanılgılı kavrama e, performansını e, sosyalistlerin gösterebildiğini düşünüyorum. E, ve bunu kitapta anlatmaya çalıştım. Ama e, bildiğimiz haliyle sosyalizm değil de e, agonistik bir, agonistik demokratik bir sosyalizm kavramını icat etmekten yanayım. Yani sosyalistler çünkü e, çatışmayı, diyalektik gerilimi biliyorsunuz kendi içlerinde değil... Ee, üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan sınıfa karşı e, bir unsur olarak kullanırlar dialektik gerilimi. E, ben bunun yanlış olduğunu e, agonistik, demokratik karşılaşmaların so bütün varlıklar için ve e, insan varlıklar için de ve e, bunun özelinde sosyalistler için de e, son derece geçerli bir gramer Teklif ettiğini söylüyorum ve agonistik demokratik sosyalistlerin nesnel gerçekliği daha az yanılgılı kavramak için etkinliklerini artırdıkları etkide bulunma ve etkiye uğrama güçlerini her yoldan e, artırdıkları ölçüde e, gerçekliği bükme kapasitelerinde artırabileceklerini söyleyerek e, bir... Bir formüle doğru varmaya çalışıyorum. Kitabın son bölümünü çok önemsiyorum. Okurlarımı oraya e, dikkat etmelerini e, rica ediyorum. Orada bir büyük ıslıktan söz ediyorum. Dünyanın içinde bulunduğu e, halin e, sürdürülebilir olmadığını yeterince anlattıktan sonra e, yani hem gelir eşitsizlikleri hem göç hareketleri hem çevre sorunları açısından neoliberalizmin büyük bir hegemonya yarattığını ve bu agonistik gerçekliğin agonistik doğal belirlenimini bir hegemonik yoldan belirlediğini, durdurduğunu, varlıkları yani g varsaları eyleme güçlerinden koparacak bir büyüklüğe ulaştığını. Bu neoliberal hegemonyanın e, söyleyerek Tümüyle non-hegemonik, buraya dikkat, hegemonik karşıtı değil. Non-hegemonik yani herhangi bir öbekleşmeyi tek başına hegemonik hale getirmemek anlamında doğal, evrimsel, agonistik, demokratik bir çatışma düzlemini sürekli açık tutacakları ve kendi G varsa öbekleşmeler açısından da agonistik, demokratik, sosyalist G varsa'yı etkin kılmaya Yeniden bir kez daha başlamalarının tam zamanı olduğunu, bunun içinde bir büyük ıslık adeta beklendiğini, bu büyük ıslık içinde koşulsuz temel geliri bir örnek olarak aldım orada. Sosyalistlerin uzun yıllardır çalıştığı bir konudur bu, koşulsuz temel gelir tartışması. Çünkü e, bugün neoliberal hegemonya yüzünden e, yaşamlarımız bize ait değildir, e, zaman bize ait değildir, vaktiniz sizin değildir. Siz, arzularınız size ait değildir. Ee, ve bütün bunların sebebi aslında ekmek parasıdır, özetle. Ve bu ekmek parası nedeniyle neoliberalizmin hegemonyası tutuklamış durumdadır, tüm G varsaları. Hayvan G varsaları da, yani insan doğal çevresindeki e, hayvanlardan söz ediyorum. E, tümüyle hegemonik bir tutuklanış söz konusudur burada. E, dolayısıyla e, üretim araçlarının el değiştirmesi gibi... Devrimci bir fikrin e, olanca cazibesini e, hiç terk etmeden ama bunun e, devletler ve neoliberal hegemonya karşısında kazanılması güç bir savaş gibi göründüğünü de hatırlatarak e, koşulsuz temel gelir denen bir fikrin adeta tüm e, küresel düzeyde bir büyük ıslığa dönüştürülebileceğini e, bununla tüm e, ülkelerde muhalif sivil toplum örgütlerinin hatta siyasi partilerin eş zamanlı olarak e, koşulsuz temel gelir yani bir ülkedeki vatandaşın hiç salt vatandaş olmak nedeniyle 18 yaşından büyük e, her vatandaşın e, devlet tarafından makul bir gelire ve o parayı nereye harcadığına bakılmaksızın işi olup olmadığına bakılmaksızın ödenmesinden söz ediyoruz. Bu fonun da e, küresel neoliberal e, sermayeye yükünün bindirilmesi anlamında bir talebin Tüm dünyada hızla gündeme getirilmesinin zamanı geldiğini. Buna Magnus Tibulus diyoruz kitapta, Büyük ıslık, Değil mi adeta şeyin, e, ne derler, e, dini, mistik hikayelerdeki. Dur borusu gibi mi? Ha, ha, ha. Onu, onu, onu anımsamaya çalışıyorum. Boru. Büyük Boru'nun sesi gibi. Bir e. anda tabanı tüm kitleleri, yani siyasetle, politikayla doğrudan ilişkili olmayan, hiç de aktivist olmayanların da, Koşulsuz temel gelir istiyorum demesine olarak tanıyacak bir büyük ıslık e, çağrısında bulunma zamanı geldiğini. Yani bu, e, ba başka türlüsünün sürdürülebilir olmadığını şu anda e, küresel ölçüde yani hep çevresel e, sorunlar açısından yani tümüyle kaybetme ile karşı karşı olduğumuzu bilmem onu, onu gerek var mı? E, bu e, sürdürülebilir bir durumda değil gelir eşitsizliği açısından da göçler açısından da evet buyurun hocam. Bu fikrin ütopik olmamasının nedeni de bu mudur Çetin Hoca? Ee, evet şimdi şöyle bu e, koşulsu temel gelir e, tartışmasının neoliberal kalemler e, yaklaşık e, neredeyse e, 30 yıldır ama ondan önce de liberaller e, belki 100 yıl aşkın bir süredir e, irdeleyerek e, tırnak içinde kitapta söylüyorum makul hale getirmeye çalışıyorlar. Burada makul Tehlikeli bir kavram. Hı hı. Yani eğer sen koşus temel gelir fikrini fazla irdeletirsen, e, neoliberalizmin kendisini yeniden üretmesine olanak tanıyacak, sistemi köklü bir dönüşüme uğratmayacak bir makul uygulamaya dönüştürmeye hazır bir entelijans var. Ama bu entelijansın karşısında çok radikal kalemler de var. Mesela Negri. Yani Negri de koşus temel gelir fikrini çok önemsiyor. Yakınlarda kaybettiğimiz çok iyi sosyalist yazarlar var bunun üzerine durmuş. Ve ben kitapta e, bunu anlatmaya çalıştım. E, kesinlikle irdelemekten yana değilim uzun uzadıya. E, bunu büyük ıslaha dönüştürecek e, hareket, devinim, e, küresel ölçekte işbirliği yapılabilecek parti, sivil toplum örgütü, e, e, haber ajansları tüm unsurlarla, işbirliği yapılacak tüm unsurlarla bunu bir tabanın talebine dönüştürmekten söz ediyorum. Gerçekçi olan bu hocam. Ütopik olmayan bu. Yani bu eş zamanlı bir talebe dönüşsün duyulsun. Sadece bunu istiyorum. Yani halk çokluklar, Negri'nin deyimiyle çokluk şunu duysun. Böyle bir şey düşünülüyor. E, ve bunun bir ağlayan çocuğun asla ikna edilememesi gibi ayak diremeye dönüşmesini istiyorum. E, bu şu anda küresel ölü toprağının atılmasında çok işe yarayacaktır. Bu konuyu yakınlarda çok sevdiğim yine bilimci düşünür e, arkadaşım e, Profesör Doktor Türker Kılıç ile ciddi alıyoruz. E, o bu fikri Birleşmiş Milletlerde e, çok radikal unsurlarla Birleşmiş Milletler toplantılarında olmasına rağmen e, radikal düşünceden uzaklaşmamış kişilerle o da bir araya e, paylaşmak üzere. Bir dosya hazırlıyor. Türkiye'de ulaşabileceğimiz yerlere, dünyada Avrupa'da ulaşabildiğimiz yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu bu türden bir boru sesine, bir magus Siglus'a dönüştürmenin sermayenin hırslı ve yerküre aleyhine anlamsız büyümesine de fren yapacak. Bir müdahale olarak görüyoruz. Bu tabii ki yanlış anlaşılmasın klasik Marksist üretim ilişkilerini kökten dönüştürücü bir e, kalıcı hamle değil. İnsanların birer G varsa ya da G varsa öbeğe olarak etkinliklerini etkide bulunma kapasitelerini yeniden geriye kazanmalarına olarak tanıyacak agonistik e, düzlemi yeniden karşılaşmaların doğal çatışmasına Hegemonya dışı doğal karşılaşma ve çatışmalara yeniden açacak bir hamle olarak. Aslında Gramsci'nin anlattığı manevra ve mevzi savaşı vardır biliyorsunuz. Orada aslında bu Gramscici savaşı tersine çevirmekten yana bir fikir. E, önce büyük ıslık gelmeli diyoruz. E, önce büyük ıslık gelecek. E, daha sonra aslında uzun uzadıya bir yeni yaşama olanağı e, düşünmeye başlayacağız. Çünkü buna şu anda kimsenin vakti yok. Geniş kitleleri asla... Büyük ölçüde aktivist yapamazsınız. Aktivistlerin sayısı her zaman sınırlı kalacak. Ee, ne yazık ki. Yani Negri'nin olanca iyimserliğine karşı kitapta bunları anlatmaya, tartışmaya çalıştım. Ee, hiçbir zaman yani Occupy Wall Street gibi bir hadise büyük çoklukları sürekli olarak meydanlara falan getiremeyecek. Bu görünüyor. Ee, bunun üzerine böyle bir kafa yormayı uygun buldum. Yeni etik politik bunları tartışıyor. Evet, bu etkin olma çağrısıyla programımızı bitirelim. Çetin. yine konuğumuzdu. Naturans 1 ve 2'yi konuştuk ağırlıklı olarak. Kitaplar, raflarda şiddetle öneriyoruz o kitaplara ulaşılması ve okunmasını. Hocam elinize sağlık, aklınıza sağlık, dilinize sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz buraya. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın sevgili Sağ olasın. Yılmaz Murat, Birican hocam, Ahmet, Rıfat, Ödül hocam. Eksik olmayın, bir olanak verdiniz. Ee, bu türden, değil mi? koşturmaca içinde çok akla gelmeyecek ayrıntıları konuşma fırsatı yaratıyorsunuz. Son derece etkin insanlarsınız, etkin bir radyosunuz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür te ediyoruz hocam. Üçüncü kitap gündelik yaşam pratikleri, Natural. Evet, Natural 3 yeni gündelik yaşam olacak gibi görünüyor. Daha da gündelik hayatın somut örnekleri üzerine kafa yormaya çalışıyoruz. Çok çok konuşuruz. Umarım, umarım, dilerim. Sağ olun, Expo. Sağ olun. olun. Sağ olasın. Herkese sağ olun. selam sevgi. Evet Hoşçakalın. bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Felsefe açıklarından.